Her 24 saatte 8 saat 10 saat çalışıyorsun. Şimdi buraya geliyorum. Birkaç kişi nasladık. Lan vağaza gidelim. Dönüyorum hocam birkaç dokuz bakıyorum işim var. Allah Allah. Ya halbi gerim kuyumcu. Yani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 gelişine kadarki meseleleri kısa olsa özetlen anlatacağım inşallah. Ben bunu İstanbul'da Yeni Yenibosla'daki pazar sohbetinde tam 8 ay anlattım. Miraç 8 ay sürdü her hafta. Evet her pazar içinden sonra devam ettik. 8 ayda bitirebildik bunun tavsilatını. O da atlaya atlaya gittik yani. Evet. Ama olsun bir sohbette kısa ve özet olarak size nasip söylemeyecek sohbette o meseleyi de izah edeceğim inşallah. 15 gece sonra kısa sohbet.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 Oruçlu duruyorum, reddetmiyim onlar meleni. Her pazartesi berseme zaate var. Recibe şerifte özellikle hmm. 13, 14, 15 her ayda var bu. Recibe şerifte özellikle tutulsun. Hoca daha fazla tutmak istiyorum diyen başından üç, sonundan üç tutabilir. Ama şu hadisi şerifi de size söyleyeyim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu.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 her hafta yani, dört hafta zaten Recep-i Şerif bitene kadar, sadece bu aya mahsus bu üç gün beş peşi haram ayda. Perşembe, Jümr'a cumart, cumartesi. Hoca Efendi daha da fazla tutmak istiyorum diyenler, bazıları kefarete niyet ediyorlar, kefarete niyet edin evvelden etmesi lazım Çünkü 60 gün en az peş peşe olması lazım Ramazana şimdi 60 gün kalmadı, 60 gün o birkaç hafta evvel başlayana olurdu, bundan sonra o kurtarmaz.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 Bunun fazileti hakkında bir gün orası hani iki gün, üç gün, dört gün sıralı hadisler var. Ben o hadisleri şimdi bu tefsirde değil, başka bir tefsirdedir. Onlar inşallah perşembe gecesi, kandil gecesi şey yapacağım, niyet ettim söz verdim, bu tefsirde yok. Kafamda da hepsi kalmıyor tabi, çünkü on beşin ayrı ayrı şeyi var, faziletler. Bunları yapalım arkadaşlar. Sıhhati olmayan, tabi hasta olan midesinden, şurasından, burasından Allah zorlukla <gülüyor> ne yapar ya bunlar yapar ama yarabbi ben sağlam olsam yapardım da niyet ediyorum yapamıyorum dersin müminin niyeti yapmasından daha hayırlıdır niyetin mümini hayırlı min ameli. manisi olup yapamayanlar yapmışlar <gülüyor> iyi اِذَا مَرِفَ الْعَبْدَ اَوْسَافَرَ كُتِبَ لَوْمَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا وَمُقِيمًا Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bir kul hasta olduğu zaman veya yolculuğa çıktığı zaman sağlamken veya evindeyken yaptığı ibadetleri yapamaz tabii ki hastayken yoldayken yapamaz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 Onun mezarının başında, onun hali hayatında, sıratında yaptığı ibadetleri devamla yapacaksınız. Şevafını da onun defterine yazacaksınız. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. İllellezine amelum ve amirussalam.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 İnsan öldüğü zaman bütün ameller kesilir. İdamat el insan İllâ minselâf. Üç şeyden kesilmez. Sadaka cincâriye. Sadaka verdi. Mesela cami yaptırdı. Çeşme yaptırdı. Köprü yaptırdı. Devam edin. Medrese yaptırdı. Tekke yaptırdı. Hamam yaptırdı. Misafirhane yaptırdı. Osmanlılar ne kadar bırakmışlar böyle eserler. İstanbul'un yarıdan fazlası vakıf. Allah'ım. Yarıdan fazla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 يا ايها الذين امنوا امنوا بالله وجلوا نصحا عسى ربكم ان يكفر ويجفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة ووت هل أنها نورهم يصعب بين أعينهم بعيونهم يقول.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 biz olsak gelip bir defa kaçtım, aman gözüm görmesin deriz ha! Allah'ımız bu diyor ki, ne kadar kaçarsan çabuk bana gel diyor ya! Ha, böyle Allah nerede bu? <gülüyor> Adam, 20 sene ibadet yaptı Beni İsrail geçmiş ümmette, nasıl ibadet yaptı biliyor musun? Sırf! Nefes anladı be, ibadet, ibadet, bir ayağı kaydı, <gülüyor> insan bu. düşmez kalkmaz Allah, düştü! İç ki, kumar her şeye düştü! Sakalı bembeyaz olmuş, yaşlandığı kötü yollarda O zaman Aynul İlim ve Zeynul Hilm isimli bir kitap var Mullah Aleyhül Kari Hazretleri 13'ler yapmış Ondan rastladım Aynaya bakıyor bir gün Ya saç sakal ağırdı dedi biz de yoldayız ya Ya Rabbi dedi Etafüke işriyine sene 20 sene sana devamlı ibadet yaptım, sonra bir kaydım, 20 senede günaha düştüm dedi ya. Şimdi sana yüzümde kalmadı ama dönsel kabul eder misin? <gülüyor> evin köşesinden diyor, evin köşesinden, <gülüyor> Allah, manevi ses. O zaman arkadaşlar evvelki ümmetler nasıldı biliyor musunuz? Rabbimiz onlara böyle açık açık duyurturdu. Bizim ümmette işi hepden gizledi yani İmtihan, gayba iman etsin diye Bu ümmetin işi hepden gayba kaldı Yani görmeden, duymadan İşte ah buradan kaytarıyorlar kalbini diyorlar Yanlış anlıyorlar, yani. öğrenim istiyorlar Duyalım istiyorlar, ya ne göreceksin ne duyacağım Sana Kur'an okuyorum işte ya Kur'an okuyorum sana Aynı ayetler O manevi ses ne dedi ona biliyor musun? Sen bize döndün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 dostu oluyor ya. Ondan sonra ne diyorum size? Şu sohbetlere geliyorsunuz. Kapıda çıkarken ne diyorlar size? Kaç kere anlattım? Kol mu Tertemiz anadan doğma kalkın diyorlar. İlim ve zikir meclislerinde oturanlar dağılırken bu müjde var. Rabbeddel Ben sizin günahlarınızı silmekle kalmadım, o kadar sevap yazdım hiçbir şey yapmadan da. Tevbe ettiğiniz için Sebat ettiğiniz için, bu yolda devam ettiğiniz için. <gülüyor> Bakari man kareha düş var. Hiç iğlenle hiçbir işte zorluk çıkmaz. İyi huyli insanla her işte anlaşılır. Peki ekramu ekrami ve erhamur rahimini lilerin annandan babandan çok Allah Allah'la iş güç Seni bu Allah cehenneme atıyorsa anla ki sen cehennem olma, olmaya mısın demek. ya.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 Nedir yani? Ona yaptıysan birlik Allah nasip etti de yaptın. Sen kendiliğinden bir şey yapamazdın. O adamı sen yaratmadın, sen yaşatmadın. Bir ufak iyilik yapıyorsun, karşılığını bekliyorsun. Rabbimiz bizi yarattı boşuna mıydı? Bu kadar nimet verdi boşuna mıydı? Bir tane gözünü dünyayı versen alabilir miydin? Bir de kösürttükse dünyayı satsan açabilir miydin?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 siz bana dönerseniz, bir daha günahlara dönmemek üzere bana dönerseniz umulur ki sizin Rabbiniz sizin bütün çirkinliklerinizi silecek. Ve sizi atlarından, köşkleriniz, saraylarının atlarından, sütler, ır, şarap ırmağı, bal ırmağı, su akan cennetlere koyacak sizi. O gündeki Allah peygamberiyle onunla beraber iman edenleri rezil etmeyecek, onların onları önlerinden, sağlarından koşacak onlardan evvel.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 Ve inşallah sohbetin sonunda da edelim. Bir tevbe istiğfar yapalım hep beraber bir daha da günahlara dönmemek üzere. Allah'ın ayna kıymet vermek üzere Recebi Şerife tazim niyetiyle yapalım bunu. Unuturmayın inşallah. Çünkü ben ilanlar falan oluyor unutabilirim yani. Sonunda meseleyi, bazı şeyleri unutuyorum <gülüyor> tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ayeti celilenin son cümleleri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 Yavrularla harbedin emrinin yerine sanki Allah onlara yavrumanla birleşin demiş. Onlar onu yapmaya çalışıyorlar. Sanki Kur'an'da onlara Avrupa'yla birleşin demiş. Ona çalışıyorlar. Rabbimiz diyor onlarla harbedin. Hocam ben de onlarla harbe edecek gücümüz var? Niye gücün yok? Ah. ki şüphesiz Allah takva kullarıyla beraberdir. Onların atomu varsa senin Allah'ın var. Onlarla İslam işte aleminin neyi eksik? Bugün bir buçuk milyar İslam işte alemi var. Petrol ellerinde, bütün zenginlik kaynaklar, madenler, maddeler ellerinde. Bunlar sömürgesi olmuşlar, Avrupa bunlar iyi biçip bitiriyor. Yoksa bunlar kendi aralarında bir birleşseler, paralarını birleştirseler, efendim pasaportları kaldırıp tekniği vilayet gibi çalışsalar, ortak pazarlığını kursalar, İslam ordusunu sağlasalar, yek vücut halinde Hepiniz birden Allah'ın Kur'an ve şeriatifine sarılın, ayrılmayın, bölünmeyin, dağılmayın emrine sarılsalar.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 Müslümanlarda ahde vefa yok, söze riayet yok, ne Allah'a verdiği sözde dururlar, ne aralarındaki sözlerde dururlar. Beş kuruş menfaat için birbirini satarlar, birlik yok, beraberlik yok, yahud-i hristiyanlara masonların peşinde gezerler. E bu milletler... Nereye gidersin kardeşim böyle cemaatla nereye varırsın? Cihat farz. Ha bak oraya yazmışlar ta sağ köşeye. Burada da... Hadis-i şerif tefsirde var El cennetu Cennet Kılıçların gölgelerinin altındadır <gülüyor> Altındadır Çünkü arkadaşlar harbetmek etmek, cihad etmek demek Bütün caburları da cennete çağırmak demek Yanlış anlamayın Niçin? Adam inkarda sen ona kılıcı çekince ne diyorsun bak kardeşim iman et öldürmeyecek iman et yaşa ya senin imanından bana ne kar var ben istiyorum sen de cennete gidesin cehenneme gitmeyesin ulan zaten akıllı olsaydı gavur olur muydu işte anlamıyor ki ya akıllı olsa gavur olmaz anlamıyor lan çektim sana kılıcı ne diyorum sana inan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 adam diyor yok ben Allah'a yanım ya seni yaratan Allah Allah-u Teala cehennemin için yarattı söyleyebilecek misiniz bakalım hadi bakalım. <gülüyor> He? diyemezsiniz onu biraz da şifreliyim <gülüyor> cömertliğinden yarattı anlamadık değil mi anlatırım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 Formalite tabii. O da anlıyorum. Ama yüzsüz şey aç, aç kaldıysa gider de <gülüyor> ne bileyim ben ya sen gitmem <gülüyor> öğreti. Neden? Sen öbürünü çağırken beni rastladığın için ayaküstü ayıp olmasın sen ne gel yani. Bu yani <gülüyor> insan bunu anlıyor. Bazı adam da geliyordu ki bak lütfen hakikaten mutlaka gel yani. Samimiyetimle söylüyorum. Çok üzülürüm. Beni memnun edersin. Aramızda görelim değil mi? Anlıyorsun ki samimi tömercen. Canım bazı adam var diyor ki bak diyor, gelmezsen diyor masrafları senden olur o daha cömertlik ifadesi öbürü geliyor diyor ki bana bak gelmeyeceğim ben yarın sana geleceğim diyor sen de <gülüyor> diyorsun ulan bu bana geleceğine ben buna böyle <gülüyor> <gülüyor> cömertlik ifadesi öyle geleceğim sana diyor ya gelme bakalım diyor sabaha sana geleceğim diyor kahvaltıya sendeyim diyor on kişiyle diyor hadi bakalım mecbur gel öbürü diyor ki gelmezsen davetine diyor döver seni diyor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 tarihe bakın şu 100 sene karışıklık var onu kabul ediyorum müslümanlar gevşetti inşallah Allah verdi belalarını onun için 1.300 senelik tarihe bakın yavurlar bile rahat etmiştir ya İslam bu cennet hayatını dünyada cennet bu ya Na gelin <gülüyor> Habibi'nin verdiğine kılıcı cennete gelmeyenin kes kafasını gavur imanlı olarak yaşasa kar var mı ona? ne bana kâr var o yaşamasında ne bana kâr var o yaşamasında peki ben ona diyorum ki gel iman et yoksa öldüreceğim seni İman ederse zaten cennet hayatına kavuşuyor dünya ahiret yaşıyor İman etmezse öldüreceksin öldürürse hep bir mikrop temizleniyor müslümanlar kurtuluyor hiç olmaz. o zaten yaşasa da zarar. yok yaşasa zarar sonu cehennem ne kadar yaşarsa yaşasın sonu cehennem bir de şu mesele var o çok büyük nedir o mesele?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 Görmüyor musunuz onlara yapılan itibarı? Şu milletin, memleketin, vatan evladına yapılan hor ve hakar, horluk ve hakareti, baskıyı, zulmü, ezikliği, he? Buna da o cahurlara açılan kapıları, onlara yapılan hürmetleri görmüyor musunuz? Onların yaşaması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 Millet bu hale geldi. Şu rezil ya bak, sokakta kadın erkek sarmaş dolaş gidelim, biliyorum <gülüyor> Kocasının arkasından, kocasının değil yabancı erkeğin, kocasının babasının arkasından, iki metre böyle edebiyle, hayasıyla gezen şu memleketin neneleri, vatan evladın, şu torunları <gülüyor> ne yapıyor, değil kocasıyla, yedi kat yabancıyla, sarmaş dolaş, çırılçıplak, sarılıyor ya memleketin ortasındayım. Böyle namussuz ve bu medeniyet oluyor. Televizyon bunu modernlik ilericilik olarak gösterir. Kocasının arkasından iki metre gerisine giden çarşaflıyı da geçen 4-5 gün evvel bir program çevirdiklerinde işte bu eskiden Osmanlı zamanında böyle rezillik var diyor. <gülüyor> Ulan hangisi rezillik be rezil adam be insafsız bevizlatsız yapma etme git Allah aşkına ya dans edeceksin, karıyı savaşın kucağına oturduracaksın, medeni olacaksın, namusunu muhafaza ettin mi vahşi olacaksın, gerici olacaksın sen, orman kanununda mı bahsediyorsun bana ya bunu çakallar yapar ya, o onun karısına, onun kızına, namus yok, nikah yok, bir şey yok ya bu hayvan kanunu ya, böyle şey olmaz ya hayvanlardan da hınzır yapar bunu, hınzır domuz deyiftir yani, hiçbir şey bilmez karı marı hınzır işi ya ne demek karıyı ona buna teşhir edeceksin ya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 Medeniyet, medeniyet dediğin tek kişi kalmış canıma. Efendiler, şimdi en büyük cihadımız hangisidir? Cihad, kıtal ve muharebe. Bugün biz silahdan kalkıp canlılarla harip edecek durumda değiliz. Neden? Çünkü biz daha içimizde Müslümanım diyen adamlara İslam'ı anlatamadık da ondan. Dolayısıyla ilk cihadımız nedir?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 Kâbe'yi eskitmiş aşındık müşeriflerden. Adam diyor ki 20. aslında şeriat olmaz, geniye denilmez diyor mesela. Kızıl gavur, Stalin gibi gavur herif işte. Akça neye yarar ki? Ama o gün ben tanıdığım var, esrar keş, eroyim var, kabayı kaldıramıyor, bana yalvarıyor diyor. Hocam bir kere düştük diyor, ne olur dua et diyor, şeriat gelsin de biz de kurtulalım diyor. O adam esrar keş, Müslüman, bu hacı hoca geçiniyor, gavur. İnanmıyor şeriat'a, Kur'an'a.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 3 aylar girdi, kötü yolları bırak alemciliğe, yancılığı, gececiliği, gel buraya diyeceksin. O da duramayacak gelecek çünkü üç ayların çok tesiri var insanların üzerinde. Bazı günlerin geçeden çok etkisi var, bu inkar edilemez, açıkça görülüyor bu. Bundan istifade edelim, nicelerini bu yola getirelim inşallah.